Evet arkadaşlar en son yaptığımız medeniyet okumalarında üzerine durduğumuz konunun yine adetimiz olduğu üzere kısa bir özetini vereceğiz ve yeni konuya başlayacağız. Malum kar nedeniyle ilkokul çocukları gibi bir ara verdik değil mi? Kar yağıyı yaşasın hesabı. Son okumamızda incelediğimiz konu Altın Orda. Buraya gelmiyor mu şey? Yansımıyor mu? hani Geçen hafta burada da haritayı görebiliyorduk. Daha büyük ya. Yok mu artık? Oradan açmak lazım. Peki, tamam. Altın Orda. Memlükler ve Timuriler. Havzalarındaki, coğrafyalarındaki entelektüel hayatı, Osmanlı coğrafyasına etkisi açısından bir incelemesini yapmıştık. Tabi ayrıntıları hem isim, hem eser, hem konu, hem soru, hem sorun bağlamında incelemiştik ama o zaman anlattıklarımızı yorumlamaya kalktığımızda ortaya ne tür bir tablo çıkar? Her şeyden önce her zaman vurguladığımız noktayı burada tekrar etmekte fayda var. Tüm siyasi teşekkürlerin farklı olmasına rağmen ilmi açıdan tek bir İslam coğrafyası olduğunu görüyoruz. Tıpkı bugünkü gibi, diyelim ki Fransa'daki ya da İngiltere'deki de Amerika'daki bilim dediğimiz hadisenin içeriği 3 aşağı beş yukarı aynı akademik çalışmalar birbirinden farklı olsa da bu önemli çünkü e, Türkiye'de özellikle e, İslam entelektüel tarihi, bilim tarihi, felsefe tarihi okumaları yapılınca mesela Osmanlı entelektüel hayatı incelince seyir yabancı gibi ele alınıyor. Ya da İbn Sina yabancı gibi ele alınıyor. Hem tarihsel olarak önce yaşamış hem de aynı dönemde yaşamış başka coğrafyadaki bir İslam matematikçisi, bir Filozofu, bir düşünürü, bir mantıkçısı, sanki yabancı bir coğrafyanın e, ismiymiş gibi ele, alıyor, ele alınıyor. Düşünün bugün hala İran'da Molla Fenari'nin, Davud'ul Kayseri'nin eserleri okutulabiliyor. O dönemde de İran'da okutulan eserler İstanbul'da okutulabiliyor. Dolayısıyla tek bir e, ilmi açıdan, entelektüel tarih açısından tek bir coğrafya e, söz konusu. Fatih dönemi ilim hayatını inceleyen makane yazıyor adam, illa burada doğmuş, büyümüş, ölmüş olacak. Fatih dönemi entelektüel hayatının fotoğrafı sadece İstanbul'da doğan ya da Anadolu'da doğan insanların oluşturduğu bir fotoğraf değildir. Şuradan gelen, buradan gelen alimlerin ya da etkinin ya da eserlerin e, fotoğrafını da o büyük fotoğrafa dahil ederek ancak bir resim çekebilirsin. Diyelim ki Seyyid Şerif Cürcani'nin Şer-ül mevakıf i Kelamı bu coğrafyada yazılmadı. Timuri coğrafyasında yazıldı. Olabilir. 50 tane Osmanlı alimi buna Şer yazmış. Haşiye yazmış. Dolayısıyla buradaki herhangi bir entelektüel faaliyeti incelerken Mevakıf buranın eseri gibi inceleyeceksin. Başka türlü fotoğrafın bütününü görmek mümkün değil. Buna çok dikkat edelim. Hani bu söylendiği zaman dikkate alınıyor ama yazılırken, metin çalışması yapılırken bu noktayı atlıyoruz. Çünkü diyelim ki Osmanlılar'da bir kavram tartışılıyor. Mesela, e şimdi burayı bilmeden bu kavramın kökeninin ne olduğunu anlayamazsın ki. Çünkü burada yazılan bir eser buraya gidiyor. Mesela Hatipzade İstanbul'da eser üretiyor ama İran'dan olarak hediye yazılıyor. Ya da Devvani İran'da ama buradan ona cevap yazılıyor. Dolayısıyla tek bir coğrafyaymış gibi, tek bir üniversitede görev yapılıyormuş gibi bir network, bir alışveriş, bir bilgi aktarımı söz konusu bu son derece önemli bir noktadır. İkincisi, geçen haftanın <gülüyor> hasınasını dikkate aldığımızda Osmanlı coğrafyası bir eman merkezi, yani maddi güvenlik merkezi haline geliyor. Özellikle İstanbul'un fethinden sonra bu daha da yoğunlaşacak ve 1600'a kadar İslam dünyasının entelektüel açıdan en güvenilir bölgesi olacaktır. Bilgi bir güvenli alan ister, coğrafya ister, karmaşa, karışıklık, Yarının öngörülemeyeceği bir yerde entelektüel faaliyet üst seviyede yapılamaz. Bireysel olarak bazı insanlar yapabilir, falanca savaşta düşünmüş. Düşünsün yani bu entelektüel faaliyet tek başına bir kişinin sırtlayacağı bir faaliyet değildir ki. Topyekün kültürel dokuyu belirleyen, topluma yön veren entelektüel faaliyetler istikrar ister. O açıdan... Osmanlı yavaş yavaş özellikle Fetret dönümünden sonra ve İstanbul'un fethiyle birlikte 1580'lere kadar ekonomik kriz ve bu krizin tetiklediği diğer politik krizler ortaya çıkıncaya kadar yaklaşık bir 150 yıl İslam dünyasının en istikrarlı ekonomik açıdan, politik açıdan ve diğer açılardan en istikrarlı bölgesi olduğu için hem buradan, Altın Ordu'dan hem Mısır ve bugün Ortadoğu dediğimiz bölgeden, hem de Orta Asya'dan entelektüelleri, ilim adamlarını kendine çekmiştir. İstikrar olmadan karar olmaz. Evet, İsmail, bak bir tweet sana. <gülüyor> Politik, ekonomik istikrar olmadan bir karar, yargıda bulunamaz. Karar yargı demek. Bir yarar, bir karar, bir yargıda bulunamazsın arkadaşlar. Diğer bir nokta istikrarın sağladığı sürekliliği oluşturursunuz. Birikim, entelektüel birikim ve üretim bir süreklilik oluşur. Fikir üstüne fikir. Tezayüdül efkar nasıldı? Tezayüdül olum bir telahüklü efkar. Bilgide artış fikirlerin birbirine eklenmesiyle mümkündür. Bu bir mattodur klasik gelenekte. Yani bir yerde siz bilgide bir artış istiyorsanız, bir fazlalaşma, bir ziyadeleşme istiyorsanız, fikirleri birbirine ekleyecek ortamı, sürekliliği, istikrarı bulmak zorundasınız. Bu süreklilik hem maddi hem manevi hayatı aynı anda içerir. Yani maddeiyet dediğimiz, işte kurumlar, ekonomik yapı, iktisadi yapı, manevi hayat dediğimiz e, güvenlik, ondan sonra e, geçim korkusu olmaması ya da ölüm yaşama korkusu olmaması e, şeklinde. Diğer bir özellik ki bunu şunun için çok önemli arkadaşlar. İstanbul'un fethinden sonra yavaş yavaş İstanbul e, yerleştikçe ve sosyoekonomik ve politik yapılarını inşa ettikçe bir türlü hani bir halı düşünün halının üstünde binlerce misket olsun ortasını böyle çökerttiğiniz zaman hepsi oraya akmaz mı? Oysa e, İstanbul böyle bir böyle bir, evet. Böyle bir hal kazanıyor ve e, İslam dünyasının çok çeşitli bölgelerindeki isimleri, şahısları çekiyor ve herkes oraya doğru yöneliyor. Bu da tabii yeni terkipleri, yeni soruları ortaya çıkıyor. Çünkü buradaki insanların hem e, genel ilmi paradigmanın ürettiği sorularla uğraşıyorlar, hem de kendilerine has problemleri var. Diyelim ki mikat konusunda, dil konusunda, efendim hadis konusunda onlar buraya geliyor. Ya da burada astronomi, matematik bilimlerle alakalı çeşitli sorular var, onlar buraya geliyor. Tıpkı daha önce Konya'da gördüğümüz hadisenin bir benzeri, farklı birikimleri, aynı paradigmaya mensup olsalar dahi farklı birikimleri, farklı soruları olan entelektüeller e, İstanbul'a gelip yeni terkipler yaratıyorlar. Mesela Alaaddin Tuzi, e, tu'stan gelmiş. E hocazade Bursa'dan. Efendim e, Molla Gürani, her ne kadar Güran bölgesindeyse Mısır'dan okuyup yukarı çıkmış. Bir sürü örnek verebiliriz. İşte o dönemde Arapzade, e, nedir onun adı, Farszade, Farisi, gibi nispetle pek çok farklı coğrafyalardan alimler bu bölgeye hatta işte Kırım'dan değil mi? Altın Orda'dan pek çok alim buraya geliyor. Bu dediğim gibi yeni fikirlerin çatışması. Üzerinde ayrıntılı duracağım. Mesela Ebu İsak En Orta Asya'dan geliyor. İstanbul'a önemli bir isimdir. Ebu İsak En Neirizi bilinmez. Matematikçi, filozof. O dönemde sarayda, Fatih'in başlattığı çok önemli bir doğa felsefesi ve matematik felsefesi ilgili bir tartışma var. Onu ayrıntılısı anlatacağım ileride. Ee, Osmanlı alimleri, yani İstanbul'da yaşayan Osmanlı alimleri bu sorulara cevap verecek metinler üretmişler. Şimdi Ebu İshakeyn geç bir tarihte, 1470'lerden sonra geliyor. Bütün bu metinleri okuyor. Bunlar üzerine bir eleştiri yazıyor. Sonra bu sorulara kendisi bir kitap yazıyor. Bakın, buradaki doğal sürecin sonucunda ortaya çıkan bir tartışmaya daha sonra eklemlenen bir alim, daha sonra gelen bir alim kendi zaviyesinden ve bakış açısından ki gerçekten farklı bir bakış açısı var cevap yazıp oradaki entelektüel faaliyeti zenginleştirmiş oluyor. Bütün bunlar bize şunu gösteriyorlar. Molla Fenari ile başlayan, geçenlerde anlattığımız o sürecin sonucunda artık Osmanlı entelektüel havzası İslam dünyasının basit bir takipçisi değil, aktif bir belirleyicisi konumuna geliyor. Geçen hafta söylediğim son cümle, nedense e, bazı arkadaşların çektiği imanlarla fark ettim, şeyde yok, YouTube'daki e, videoda yok. Herhalde şey bitti. Ee, ya da iddiamız çok ağır geldi onlara şöyle bir cümle söylemiştik 1450-1600 tabi bu tarihler yaklaşık bu 150 yıllık dönem e, bu coğrafyanın İslam dünyasının entelektüel merkezidir Her açıdan. <gülüyor> tabi dediğim gibi tarihler yaklaşık ister matematik bilimler olsun ister felsefe mantık olsun ister eee astronomi olsun, hangi alanı alırsanız alın, elbette diğer coğrafyalardan çok, çok, olağanüstü derecede e, farklı olmamakla birlikte üretim açısından, ondan sonra mevcudun tekrar yeniden ifade edilmesi açısından, katkı açısından son derece önemli ki bunları bu üç ders boyunca göreceğiz. Çünkü bu dönem, şimdi bu ders ya da bu bugün konular ve sorular üzerine duracağız sonra kişiler ve eserler felsefe ve bilim hayatının genel çerçevesi ama ben bunu biraz böyle karışık anlatacağım yani bu sırayı takip etmeyeceğim <gülüyor> yani bunun özeti şudur bu coğrafya İslam açısından yeni bir coğrafya daha önce burası Müslüman bir coğrafya değil burası son derece önemli bir noktadır bunun uzun ayrıntılı anlattım bu coğrafya buranın doğal bir devamı bazılarının iddia ettiği gibi yok, şöyle diye, yok hiç bunlar hepsi hikayedir Tavuk yumurtasından aslan çıkmaz arkadaş. Ee, Osmanlı'nın yüzyıl sonraki ortaya koyduğu ürünler evet kaynaklarımız olmamakla birlikte yüzyıl önceki hadisenin ne olduğunu bize verir. Ki o onu ortaya çıkartıyor. Yani Osmanlı ilk kuruluş dönemiyle ilgili kaynak sıkıntımız var, şu var, bu var ama neticede bu bu kuruluş, bu ortaya çıkan yeni yapı şuranın doğal bir devamıdır. Bu bağlam Osmanlı'yı oluşturuyor entelektüel açıdan. Fakat Osmanlı sonra bu bağlamı belirlemeye başlıyor. Bu bağlamı etkilemeye başlıyor. Bu son derece önemli bir noktadır. Genel hatlarıyla baktığımız zaman İstanbul'un fethinden sonra ortaya çıkan en önemli e, entelektüel tarih açıdan Önemli kavram, merkez çevre ilişkisine göre Entelektüel hayatın, ilim hayatının yeniden dizayn edilmesidir. Bu daha önce hatırlarsanız, Büyük Selçukluların özellikle medreseler kurulduktan sonra, nizami medreseler kurulduktan sonra yaptıkları bir faaliyet idi. Devletin en genel anlamıyla politik vizyonuna uygun olarak entelektüel hayatı, ilmi hayatı, dini hayatı yani bilgiye ilişkin ne varsa bilginin kontrolü, denetlenmesi ve yönlendirilmesini dikkate alan bir merkez çevre ilişkisi kurulmuştu. Bunun üzerine ayrıntılı durmuştuk. Benzer şekilde devlet sultanlıktan e, imparatorluk diyeceğim ama sevdiğim bir kelime değil ama neticede mefhumuna bakalım, lafzına değil e, mefhumu açısından baktığımızda imparatorluğa evrilirken e, en tehlikeli şey bir toplumda Artı değerin kontrolüdür arkadaşlar. Toplumda üretilen artı değeri kontrol edeceksiniz. Bu artı değer ekonomide olabilir, bilgide olabilir, teknik bilgide olabilir, dini bilgide olabilir. Yani hangi dönemi çalışırsanız çalışın, orada çünkü belirli bir yoğunlaşmanın, e, politik, e, ekonomik yoğunlaşmanın ürettiği artı değer vardır. O artı değeri kontrol eden sınıflar, Toplumu da kontrol ederler. Bu genelde elbette e, silahlı gücü elinde tutan politik merkezdir şüphesiz. Şimdi dolayısıyla politik merkez ne yapacak? Toplumdaki artı değeri. Tıpkı ticareti kontrol ettiği gibi, tıpkı askeri gücü kontrol ettiği gibi, e, politik gücü kontrol ettiği gibi ilmi de kontrol etmek zorundadır. Efendim özgürlük ama bilimin onları geç. Öyle bir şey yok. Tanrı bile kontrol ediyor Evreni kontrolsüz bıraksan, yasasız bıraksan, yani MC Kareye göre çalışmasın evren bakayım. Yani güneş, ya bu kadar yeter, 5 milyardır ışık veriyorum size, biraz da dinleneyim desin, hadi. Özgürlük bir hikayedir. Al bir tweet daha. <gülüyor> Efendim ben özgürüm, hiç kimse özgür değildir esas itibarıyla. Özgürlük yukarıdan, aşağıdan yukarı baktığında ortaya çıkan bir hadisedir. Mutlak bir iç determinizm vardır. Evrende de insan toplum hayatında, biz bunu biliriz ya da bilmeyiz, o değişkenleri e, okuruz ya da okumayız. Toplum hayatındaki değişkenler, bireylerin iradesi olan, ihtiyarı tercih yapabilen zekaların, zihinlerin olduğu bir ortam olduğu için değişkenleri sıkı bir şekilde belirleyip sonucu tayin etmemiz mümkün değil ama biz bilelim ya da bilmeyelim, orada da bir determinasyon vardır. Determinasyonu çok böyle korkulacak bir kelime olarak görmeyin. Nedensellik vardır arkadaşlar. Nedensellik yoksa da biz onu icat etmek zorundayız. Çünkü aklımız nedensel yasalara göre çalışır, başka çaremiz yok. Kaos teorisi var, o da bir nedensellik ifadesidir. Geç onu sen. Çünkü sen onu idrak ettiğin an, onu nedensel bir A dönüştürürsün. Yok böyle bir şey. Ama biz bunu bilelim ya da bilmeyelim, düşünmek, nedenselliği idrak etmektir. Buna çok dikkat etmek zorundayız. Evet, <gülüyor> dolayısıyla toplumdaki e, bilgi birikimi kontrol edilmek zorundadır. <gülüyor> Bunun çok çeşitli nedenleri var. Bir, bilginin güç olması. Özellikle o dönemdeki bilgiyi basit bir Yapı olarak görmiyorum. Onun moral ilişkileri var, toplumsal ilişkileri var, dini ilişkileri var. Tamam mı? Onlar üzerine duracağım. Bunu tespit etmek, kontrol etmek. İki, devlet büyük bir güç bilgi kökenli ya da bilgiye sahip insanlara ihtiyacınız var. Muhasebe sınıfları, efendi müfti var, kadı var. Ya yani bir sürü imparatorluk bir millet için aslında enerjinin nak içerisinde boşa heba edilmesi anlamına da gelir arkadaşlar. İbn Haldun mukaddime'de şu soruyu sorar. Niçin Araplardan çok büyük entelektüel çıkmadı? Kendisi bir Arap. Çünkü büyük bir imparatorluğu kontrol ediyorlardı, yönetici elitler. O yönetim mekanizması devamlı insan talep ediyordu. Çünkü hiçbir kültür burada illa ırkı anlamda değil ama aynı Gen havuzunu paylaşan, genetik ortaklığı olan aynı dili konuşan insanlar kurdukları o devleti başkalarına verecek lüksleri yoktu elbette. Dolayısıyla devamlı devlet adamı, en küçük birimden, yani bizim şimdi kafamız bu işlere böyle genel bakıyor. Şurada bir bakkal dükkanı açmak için binlerce işlem yapıyorsun, kolay mı zannediyorsun? Tamam mı? Kolay mı? Devlet bu. Bunun binlerce elemana ihtiyacı var. Düşünün şimdi. En Allah'ın köyde imama ihtiyacınız var. Öğretmene ihtiyacınız var. Muhtara ihtiyacınız var. Bakkala ihtiyacınız var. Bir gün yol kapanıyor, bir sürü sıkıntı. E bunu büyük gerçekte düşünün. Öyle kolay bir iş değil. Dolayısıyla diyor, Arap zeki insanlar, Arapların arasındaki zeki insanlar devlet kademelerine istihdam edildiler. E, kimlere kaldı? Farslara kaldı, Türklere kaldı, Berberilere kaldı, şuna kaldı, buna kaldı. Benzer şekilde Osmanlı'da Büyük imparatorluk, büyük enerji tüketimi demektir. Öyle. Bu nedenle ilk defa, aslında ilk defa derken bunu yine müsamahalı söyleyelim, Osmanlılar'da ilim hayatı bir dualiteye uğradı. Nedir o? Devlet belirli medreseleri kendine eleman yetiştirmek için bir kenara koydu. Alim bürokrat dediğimiz ya da bürokrat alim dediğimiz tip ortaya çıktı. Daha önce kısmen var, kısmen var yani nizamiyen nizami mecliselerden itibaren hatta daha öncesinde de var. Çünkü okumuş insan, hesap yapan insan, defter tutabilecek insan her zaman devletin istihdam ettiği bir şeydir. Ve bunun kökü Sümerlerden itibaren e, Sümerler'e kadar takip edilebilir. Katip ve hasip e, sınıfı. Osmanlı'da medreseler bu açıdan hakikaten ikiye bölünmüştür. Ee, katip ve pardon alim ve bürokrat, alim bürokrat ikisi birlikte ya da bürokrat alim yetiştirmek için bu medreselerden mezun olanlar büyük olan da devletin hem dini açıdan hem iktisadi açıdan hem teknik açıdan ihtiyaç duyduğu bilgili insan sınıfını oluşturmuştur. Arkadaşlar koca bir devlet müftü lazım. Kadı lazım. Değil mi? Yargıç, yargıç tabii kadı, yargıç. Ee, i̇mam lazım, müezzin lazım. Efendim, e, bir sürü yani aklınıza gelecek devletin üst kademelerinden alt kademelere kadar. İşte İslam bu sokaktan gelmiyor ki yetişiyor. E, bütün o kurumların işte nedir o hekimbaşı, müneccimbaşı, bilmem cerrahbaşı değil mi? E, her yerde cami var, büyük camilerde muvakit lazım internetle haberleşmiyorlar tabii. Yani çok büyük bir coğrafya. Ya yani seçim olduğunu düşünsenize. Osmanlı'larda demokrasiyi ben hayal ettim. Libya'da seçim oluyor. 5 yıl sonra İstanbul'a gelir. Padişah değişmiş olabilir. Hadi bir daha seçim yapalım. Bunu unutuyoruz. Ulaşım ve iletişimin gelişmesi, mekanın kısalması, zamanın artması diye bir hadise var arkadaşlar. Trabzon'dan İstanbul'a kaç günde geliyordu mesela? 1600'de bir insan, bir ayda diyelim, e şimdi 3 saatte geldin, geriye, hadi bir günde gel, e geriye kaldı 29 gün, ne yapacaksın? Onu dolduruyorsun, zaman çoğalıyor. Modern insanın en önemli hasletlerinden biri zamanın çoğalması. Hani ben espriyle bilim felsefesinde biz anlatırız. Bir tane İngiliz veyefendisi Çin'de oturuyor, Çinli'nin biri almış bisikleti değil mi? Gidecek, nereye gidiyorsun demiş, Şangay'a kaç saatte gidiyorsun, 8 saate, e, trene git demiş, niye 2 saat? Çinli düşünmüştüm, iyi de 6 saatten orada ne yapacağım, kafa öyle organize olmuş, 8 saate gidecek, işte 2 saat iş, 8 saat dönüş. E şimdi birden sen onu 4 saat dediğinde, 18-16, 12 saat ne yapacağım, onu başka şeylere dolduruyorsun, onun için zaman çoğalmış fakat o zaman içi kalabalıklaşmıştır modern hayatta. Çok kalabalık işlerle uğraşıyoruz. Kafamız onun için e, küpe dönmüş vaziyette, çuval gibi. Diğer bir özellik bu dönemde, kurumsallaşma olağanüstü şekilde artmıştır arkadaşlar. Bakın ben size çeşitli e, padişi sultanlar döneminde kurulmuş e, medrese sayıları vermiştim. E, mesela sadece 16. yüzyılda İstanbul'da kurulan medrese İstanbul'da 113 tane bu çok önemli bir şey. 113 medrese sadece İstanbul'da kuruluyor. Tespit ettiğimiz medrese sayısı o da şeyde, o 350. Tabi bu çok yuvarlak bir rakam. Mesela 1700'lerin başında Bartın'lı bilmem nenin kimin yazdığı bir coğrafya kitabını İstanbul anlatırken 550 medrese var diyor. Mektepler hariç. Medrese 550 tane, 1700'lerin başında İstanbul'da sadece büyük bir rakamdır. Bartın'ın Mehmet Efendimiz'in bir coğrafya kitabında şimdi ezberimde değil. Mesela bütün Osmanlı dönemine dikkate aldığınızda e, tabii o Balkanlardaki coğrafyaların hepsi aynı süre elimizde kalmıyor işte diyelim 150 yıl kalıyor şey Macaristan falan. 665 medrese tespit edebiliyoruz sadece Balkanlarda. Yani Yunanistan, Bulgaristan, işte nedir o? Bosna. 650 medrese az bir rakam değildir. Çağıda kaleme, yazıya dayalı, okumaya dayalı olağanüstü bir kültür faaliyeti e, ki sürekli kendini yeniliyor. Evet. Bu son derece önemli bir nokta. O açıdan, bu sadece tabi medrese cihetinden değil arkadaşlar. Hemen hemen devletin tüm kurumları, toplumun ihtiyaç duyduğu hastaneler, e, muvakithaneler, Ondan sonra işte enderumlar, devletin politik aygıtları, işte silahhaneler, tophaneler, pek çok bildiğimiz yapı bu dönemde kurumsallaşma çünkü o, o artı diğerin landımanlı bir şekilde kullanılmasıyla mümkün oluyor. Evet. Şimdi bunları dikkate aldığımızda entelektüel tarih açısından şu soruların cevabını vermemiz lazım. bilim felsefesinde yaşadığımız vigist ya da anokranik okumalardan kurtulmak için. Çünkü hep kendi sahip olduğumuz bugünkü kavramlarla biz orayı anlamaya çalışıyoruz. Yani utanmasak niçin bunlar bilgisayar keşfetmedi diye hayıflanacağız ya da icat. Iyice... Saçma sapan şeyler. Bilginin tanımı nedir? Mesela birinci sorumuz bu. Hangi kültürü çalışırsak çalışsın bilgiyi ne, bilgide ne anlıyor bu adamlar? Bilginin moral zemini nedir? Bakın bu çok önemli bir şey. Bugün de bilginin bir moral zemini var. Şimdi e, bunu dikkat etmeden bilgiyi böyle e, değerden bağımsız bu bilgi bilimsel bilgi olabilir, dini ol dini bilgi de değer bağımlıdır. O toplumdaki genel moral değerler, hayat yaşam pratikleri ile son derece alakalıdır. Bilginin moral zemini tabiri foundation moral foundation of knowledge. Ana dilimizde söylersek belki daha iyi tasavvur edebiliriz. Son derece önemli bir konudur ve bizim entelektüel tarih çalışmalarımızda çok atladığımız bir konudur. Öyle metinler yazılıyor ki buna dikkat edilmediği için. Sanki bu adamlar nötr insanlar. Hiçbir dini, ahlaki, siyasi, politik, estetik değerleri yok. Bunlar odun, makine. Böyle bir şey yok. Bugün de yok. Değerden bağımsız insan, insan olamaz. Hayata ilişkin, yaşama ilişkin, geleceğe ilişkin, düne ilişkin, bugüne ilişkin, yukarıya ilişkin, aşağıya ilişkin, sağına ilişkin, soluna ilişkin bir perspektifi, bir değer dünyası var. Çünkü insan bizatihi anlam, değer varlığıdır. İnanan bir varlıktır. İnanmayan insan gördüğünüz zaman hayvanat bahçesinin adresini gösterebilirsiniz. Buradaki inanmak dini anlamda değil. İnsan inanır, arkadaşına inanır, dostuna inanır. En basit inançtan, en metafizik inanca kadar bunu taşıyabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla moral zemin, mesela basit bir örnek vereyim size. Şimdi Taşköpizade'nin Miftah-ı Saadeti'ni çalışıyor arkadaşlar. Çok yazı var, özellikle tarihçi arkadaşlar yapmayın bunu, katlediyorsunuz. Bir kere tabii çok büyük bir hata yapıyorlar. Taşköpizade'nin bilgi anlayışı diye kitap yazıyor onun epistemolojiyle alakası yok, o kitabın bilimler sınıflandırılması. Klasik, her gelenekte böyledir de, klasik gelenekte bu çok, hani ölmüş bir gelenek olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üç kavramı dikkate alarak entelektüel tarihi okuyacaksınız. Varlık anlayışı, bilgi anlayışı ve değer anlayışı. Bu üçü birliktedir. E, holistik, bütüncül bir karakter gösterir. O kültürün, o medeniyetin, o havzanın e, varlık anlayışı nedir? Tabi varlık anlayışı, var olan anlayışı alakalıdır. alakalı. İki, bilgi anlayışı nedir? Bilgiden ne anlıyor? İki, değer dünyası nedir? Moral zemini nedir? Buna bakmak gerekir. Bunun hemen akabinde bilgi üreten kişi kimdir? Kimler bilgi üretir? Dini bilgiyi kimler üretir? Felsefi bilgiyi, tırnak içinde bilimsel bilgiyi, bilgini üretici bir e, faili vardır. Bir öznesi vardır. Bunu iyi belirlemek gerekir. Bu özne nasıl bir öznedir? Toplumsal tabakaları nedir? Değil mi? Psikolojik özellikleri nedir? Yani bilginin sosyolojisini, psikolojisini dikkate almak zorundasınız. Bilgiyi kullanan kişiler kimlerdir? Şimdi arkadaşlar kullanılmayan bilgi üretilmez bir toplumda. Bir şekilde onun o bütün içerisinde aktığı bir yer vardır. Yani üretiyoruz, niye üretiyoruz? Vallahi boşu boşuna. Ya av değil ki bu. Ava gidiyor adam. Niye av? Zevk için. Ya onun bile bir amacı var. Yani yeyik öldürdük 10 tane. Niye? Vallahi öldürdük bıraktık. Niçin? E zevk olsun. Et ihtiyacı boşver. Kasapta var. Peki bilgiyi üret üretiyorsun, zevk olsun abi. Ben test çözüyorum çok her gün. Ya böyle bir şey yok. Yani bilginin toplumda aktığı ince... Kılcal damarlar var. Sen bunu gör ya da görme. Bilgiyi kullanan kişiler vardır. Muhakkak. Bu <gülüyor> hem mevcut, tarihte üretilmiş, hafızaya depolanmış bilginin üretilmesi ve kullanımı söz konusudur. Mesela diyelim ki bir kadı fetva verecek. Hemen orada üretmiyor ki. 100 yıl önce üretilmiş bir fetva kitabına bakıyor. 200 yıl önceye bakıyor. Bakmıyor mu? Ya da diyelim ki oktidin elementlerini kullanıyor. Tusi'nin tahririni kullanıyor. E, Tusi ölmüş 1280'de. E sen 1600'desin, nasıl yapıyorsun bunu? Dolayısıyla o bilginin sürekli kullanımı. Bu kullanan kişiler kimlerdir, sınıflar kimlerdir? Buna bakacağız. Kendisini bu bilgiyle tanımlayan kişiler, bu da çok önemli çünkü bir kimlik bilincinin bilgiye, bu bilgi çok çeşitli türlü olabilir, dini bilgi olabilir ya da başka bir tür bilgi olabilir. Kendini bu bilgiye nispetle kimler tanımlıyor? Bu son derece önemli bir nokta çünkü bilginin yaygınlığını ve toplumsal karşılığını o bilgiye göre kendini belirleyen ve tanımlayan insanların sayısı çok ciddi bir şekilde belirler. Bakın bunlar çok önemli çünkü arkadaşlar özellikle medreselerden sonra başlayan fakat siyasi istikrar neticesinde daha ortaya çıkan bir Osmanlı döneminde belirginlik kazanan bir şey var. O da şudur, ilk defa tarihte tahsilli sınıfların oluştuğu, hani orta sınıf diyorlar ya, orta direk, ilimde bir orta direk oluşuyor. Klasik geleneklerde bir halk vardır, bilgi açısından söylüyorum, bir halk vardır. Bir de şair, müneccim, astronom, filozof, ne dersen de böyle belli bir sultanın etrafında, bir halifenin etrafında, bir zenginin etrafında entelektüel dertleri olan diyelim, ki onun da politik, ekonomi kaygıları var şüphesiz insanlar var. Ara sınıf eğitim kurumu olması olmaz ki. Ara sınıfı entelektüel hatta eğitim kurumları yaratır. Medreselerle birlikte başlayan ama siyasi istikrarın neticesinde tahsilli dediğimiz, bak alim değil bunlar, cahil de değil. Bunlar tahsilli insanlar. Bir tahsilli sınıf oluşuyor. Bunun elbette dönemin ulaşım, iletişim imkanlarıyla alakalı bir limiti var. Ama tahsilli bir... Bu ne o kadar önemlidir ki arkadaşlar? Mesela bakın çok basit bir örnek vereyim size. 1200'den önce, 1300'den önce diyelim ki dönemin tırnak içinde yine bilimsel astronomisi sadece o işle uğraşan insanların zihnini belirliyordu. Ama meddeselerden sonra özellikle anlattığımız o süreçten sonra toplumun okuyan bütün kesiminin astronomik perspektifi o dönemin tırnak içinde bilimsel astronomisi tarafından tayin edilmiş ve belirlenmiştir. Bu bir tarafıyla iyidir, bir tarafıyla kötüdür. İyidir, toplumda bağlamsal olmak kaydıyla e, bilimsel bir perspektif oluşmasına sebep olur. Zararlı tarafı bilimde istikrar yarattığı için yenileşmeyi, dönüşümü e, yavaşlatır. İstikrar evet güzeldir, karar vermeyi sağlar ama her istikrar da aynı zamanda e, özellikle entelektüel hayatta bir durgunluğu da ya da bir yavaşlığı da getirir. Böyledir. Bugün e, büyük dönüşüm yaratan bilim adamları var mı? Yok. E çünkü bu kadar üniversitenin olduğu yerde büyük yaratıcı bilim adamı üretemezsin. Her şeyi formüle bağlamızı, Şöyle makale yazılır, şu kadar dipnot konuları. O ölçülere göre Einstein herhalde bilim adamı sayılmaz ya da niftan Ya da Ahmet Hamdi Tanpınar asistan olabilir mi hocam? Mümkün değil. Ahmet Hamdi Tanpınar asistan olamaz. Çünkü hiç hiçbir yabancı indeks atıfı var mı? Makala. <gülüyor> Çok düşük tabii. Ama öbür türlü de bilgiyi kontrol edemezsiniz. Bütün bu akademik ilmi kriterler bilginin kontrolü için üretilir. Bilgiyi kontrol et, etmek isteyenler tarafından üretilir bunlar. İşte şu kurum tarafından, bu kurum tarafından, şu politik organizasyon, bu politik. Öyledir bu. Bunlar <gülüyor> ciddi konular arkadaşlar. Evet. Bilgi üreten kurumlar nelerdir? Bunu bileceksin. Hangi kurumlar bilgi üretiyor? Buradaki üretmeyi, böyle bir hastalık da var bizde. Bir adam çalışıyorsun, e, özgün bir katkısı var mı? Özgün bir katkısı. Senin var mı? Lan Türkiye'deki doktora çalışmalarının %99 arkeoloji be. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Doktora çalışmaları ben size söyleyeyim. Şuradaki mezarı boşaltıyorsunuz, şu tarafta bir mezar kazmıyorsunuz, oraya koyuyorsunuz kemikleri. Doktora çalışmalarının çoğu böyle. Kötü bir şey mi değil, bilgiyi sürekli yeniden ifade ediyorsun, taze tutuyorsun, dinamizm getiriyor. Bilgiyi zihinlere taşıyor. Doktora çalışmaları, yüksek çalışmaları, ben her ne kadar böyle değilsin son derece önemlidir ilerleme, özgünlük zannediyor ki adam uçacak öyle bir, bir cümle söyleyecek dünya değişecek. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar düşünce bilim tarihine gerçekten devrim olmaz. Bakın bilmiyoruz. Bilmediğimiz için hani hep verdiğim örneğe yukarıdan bakıyoruz. Her şey bize kutu gibi gözüküyor. Bir aşağı in bakayım. Binlerce, milyonlarca insan çalışıyor. Kolay bir şey değil. Dolayısıyla üreten kurumları son derece dikkat inceleyeceğiz. Mesela Osmanlı'da Medreseler ne yapıyorlar, burada bilgiyi yeniden ifade etme tarzı nasıl çalışıyor, şerh nedir, haşiye nedir, talikat nedir, ders vermek nedir, takrir nedir mesela, tahrir nedir, takrir nedir, tahkik nedir, tetkik nedir? Bunlar ilik kavramlar geliştiriyorlar, bunları bilmeden konuşuyor amcam. Kafa gazı. Tüketen kurumlar nedir, Bilgi üreten kurumlar var, hangi kurumlar bu bilgiyi tüketiyor? Bunlar son derece önemli sorular. Diyelim ki devlet bu bilgiyi nasıl tüketiyor, değerlendiriyor? Değil mi? Mesela diyelim ki Yusuf Kemen Elbursevi oturmuş. Dönemin en büyük e, maliyecisi İskender Çelebi'nin, çok önemli bir Osmanlı maliyecisi değil mi? İskender Çelebi'nin dergahında maliyeye gelen yeni çıraklara matematik dersi veriyor, bunun notlarını alıyor. Matematik kitabı yazıyor. Demek ki orada... Osmanlı Mahalleye Teşkilatı o kadar büyük bir teşkilat ki Koca İmparatorluğun gelir ver, vergisi, geliri, şuyu, buyu, bunlar hepsinin analizin yapılması lazım. E, o bilgiyi tüketmek için metinler kaleme alınıyor. Her her metin üretim için değildir. Tüketim için de metin kaleme alınır. Hazır bilgiyi organize edersin, al bunu kullan dersin. Bu da bilginin tüketimine işaret eder. Buna çok dikkat edeceğiz. Bilginin siyasi ilişkiler, Nezdindeki yeri nedir? Yani bilgili olmak, bilgi sahibi olmak o politik organizasyonda niye karşılık gelir? Diyelim Hoca Zade'nin garip bir vatandaşlıktan padişah hocası olmayı sağlayan ne? Çok yakışıklı olması mı? Zengin olması mı? Hayır. Hoca Zade 15. yüzyılda hoca demek tacir demektir. Bugünün tam tersi. Tacir yani tüccar. Hoca Zade tüccarın oğlu demek, tacirin oğlu. Onlar hoca zannı zannediyor, şey zannediyorlar. Babası hocaymış. Kelimelerin tarihi var değil mi? Yani değişiyor. Babası büyük bir zengin olmasına rağmen hoca Zade'nin iki tane abisi var. Kafa orta zeka. Onlar hoca Zade cin gibi. Babası diyor ki tamam benim veliahtım belli. Bunu yetiştireceğim. Şirketi ona emanet edeceğim. O zaman şirket neyse. O da diyor ki yok be baba. Ben ilimle uğraşacağım. Vay seni hayırsız evlat kovuyor. Mezun oluncaya kadar bir kuruş para vermiyor çocuğa. Babanızı, annenizi dua edin. Hepiniz baba banktan besleniyorsunuz. Ve büyük alim oluyor. Fatih'in özel hocası oluyor. Değil mi? İstanbul katısı oluyor. Dönemin en büyük entelektüeli oluyor. Ve mezarı muhafaza edilen ilginç bir şekilde yağmalan ve nadir alimlerimizdendir. O dönemde nasıl defnedilmişse, mezar taşı nasılsa öyle muhafaza ediliyor. O da onun bereketi. Şimdi bunu ne sağlıyor? Hoca zadeyi öne çıkartan ne? Sahip olduğu bilgi. Nasıl bir bilgi bu? Bunu bileceksin. Dolayısıyla siyasi ilişkiler, e, her tür bilgide, dini bilginin siyasetle ilişkisi, ondan sonra e, matematik bilginin siyaset ilişkisi, Mesela astronomi, astroloji, değil mi? Son derece önemli o dönem için nasıl bir rol oynuyor gizlilimden? Ekonomik ilişkiler. İktisadi ilişkileri nasıl? Bilginin ekonomiyle ilişkisi ne mesela o dönemde? Bunun çok önemli bir neticesi var. Daha önce ifade etmiştim belki. Mesela 15. yüzyıl erken kapitalizm, ticari kapitalizmde imtiyazlı bilgi diye bir kavram çıkıyor İtalya'da. İmtiyazlı bilgi. Yani bilgi üreten kişi ondan kazanıyor. Şimdi bu Modern bilimin ortaya çıkmasından son derece belirli bir kavram, patent kavramını üretiyor. Bizde öyle bir şey yok. Bizde bilgi kişiye imtiyaz sağlamıyor ne? Ya da sağlıyorsa nasıl bir imtiyaz sağlıyor? Ticari maddi değil de başka imtiyazlar sağlıyor. Şimdi bunlar o kadar önemli şeyler ki yani bilginin parayla ekonomiyle ilişkisinin tayin edilmesi gerekir. Bunlarla ilgili hiçbir çalışmamız yok. Bütün bunların yanında yani bağlamsal. Ee, Yapı ziyanında bir de o bilimin, her bilimin ve bilimlerin genel bir teorik dilleri var. Bunların yapıları nasıl? Mesela diyelim ki o dönemde matematiğin kendi bir teorik dili var. Bütün içinde bulunduğu bağlamın ötesinde, değil mi? Mesela sayı tanımı diyelim. Ne anlıyor bu adamlar? Bunun bir tarafıyla içinde ne i nema bulduğu, yapıyla alakası olduğu gibi taraftan kendi iç sorunlara o bilimin teorik yapılarıyla sorun. Ya da astronominin diyelim ki Ahaveyn'in kitabını anlamak istiyorsun. Molla Ahaveyn oturmuş o dönemin astronomi'sindeki yedi tane önemli problemli noktayı bu çok önemli bir şey çünkü klasik astronominin geldiği son sınır gösteriyor. Dayanmış bir yere bunun bir şekilde dönüşmesi lazım. Bir tıkanıklık var. Tutup bunlarla ilgili araştırma yapmasının Ekonomik bir karşılığı olmayabilir, politik bir karşılığı olmayabilir, dini bir karşılığı olmayabilir. Doğrudan o dönemdeki astronomin teorik diliyle alakalıdır o. Mesela. Bu matematik için, bu tefsir için, bu hadis için geçerlidir. Dolayısıyla şuna çok dikkat edelim. Özellikle bu postmodernizm bizim insanımızın zihnine, neyse ofluğuculuk yapmayalım, zihnini e, tahriş etti. Her şeyi bağlamsal. Social structure of knowledge demek insanların çok hoşuna gidiyor. Efendim bilimsel bilgi sosyal bir inşadır, toplumsaldır. Elbette yahu zaten tarih içinde yaşıyorsun. Yani bu Boris Hessen Grossman tezi tamam doğru. Newton bilgisini üretirken gökyüzünde yaşamıyor, yeryüzünde yaşıyor. O toplumun ihtiyaçları, ekonomik, politik, din ihtiyaçlarıyla şüphesiz ilişkili. Ama ve lakin onun üstünde doğrudan... Asgari rasyonalite, dediğimiz, asgari rasyonalite dediğimiz, insan aklının doğasından kaynaklanan bilginin bir yapısı var. Bilgi sadece toplumsal bir yapı değil, belki ifadesi toplumsal olabilir, çözümleri, soruları toplumsal olabilir. Ama hangi alana ait olursa olsun bilginin bir de insan aklında karşılığını bulan bir yapısı var. O bilgide bir parça da odur. Dolayısıyla asgari rasyonaliteyi ihmal etmeden e, bilimin ya da bilginin tarihselliğini göz önünde bulundurmamız lazım. Aksi takdirde doğru toplumsal inşadır. Doğru diye bir şey yok. Efendim yanlış toplumsal bir inşadır. Bilim toplumsal bir inşadır. E güzel o zaman aa, ne yapalım? Ne yapacağız? Nedir bunun şeyi, sonucu? Bütün bu inşaları da babam yapmıyor ki bu akıl yapıyor. Mi? Yani insan türünün türselliğinden kaynaklanan bir zemini de şüphesiz var. Dolayısıyla e, teorik dilleri her bilimin teorik dilini ve bu dillerin kendi iç sorunlarını çok ciddi bir şekilde dikkate almak zorundayız arkadaşlar. Bilim dallarının sosyal statüleri nelerdir? Bunu da dikkate almıyoruz. Bugün mesela bugün matematikçi olmak çok önemli bir şey. Ama zavallı Galileo Zavallı Galileo, üniversiteden atıldığı zaman yazdığı mektupta ne diyordu rektöre? Bana natural philosopher ünvanımı da verirseniz çok iyi olur. Ben bir matematikçi olarak yaşamak istemiyorum. Çünkü matematikçilik o dönemde ikinci sınıf bir iş. Alet yapan bir adam, hesap yapan zavallı biri. Newton bile sonsuz küçükler hesabını bulan adam, rakiplerini tahkir etmek istediği zaman hakikaten sessizsin, siz matematikçisiniz, ben fizikçiyim diyordu. Halbuki yaptığı fizik matematiksel bir şeydi. Çünkü layıbınızda onu öyle işliyor. Sen fizik mi yapıyorsun, matematik mi yapıyorsun? <gülüyor> ha, şimdi matematik bugün sahip olduğu statüyü o dönemde sahip değil ki. Dolayısıyla bilimlerin, tek tek bilim dallarının sosyal statüleri önemli. O dönemde diyelim ki müfessir olmak çok önemli. Bugün kimse sağına bakmaz. Değil mi? Fakihlerin bir yeri var mı bugün? Fakih. Aman. Medeni hukuk var. Ama o dönemde fakih dediğin zaman baba yani yola çıktığın da Fakir geliyor. Bir biraz dikkat edeceksin. Fetva verdi mi gidersin, değil mi? Kadıya dikkat edeceksin. Kör kadı demeyeceksin ya. Bilim dallarının sosyal statüleri son derece önemlidir çünkü o toplumsal karşılık ona itibar e, no, şimdi, nedir o derecesini belirler. Diğer bir şeyimiz dikkat etmemiz gereken şey bilginin diline. Buradaki teorik dilden bahsetmiyorum. Arapça olması, Farsça olması, Türkçe olması son derece önemlidir arkadaşlar. Mesela bakın örnek veriyorum. C matematik biliminde notasyon ve sembol kullanırken Arapça kitaplarda kullanamıyorsun ama Türkçe kitaplarda kullanıyorsun. Çünkü Arapça hakikatin dili, gerçekliğin dili, Tanrı'nın dili Uç, uçmak serbest. Cennetin dili. E şimdi o dilin içerisinde böyle kargucuk, kurgücü, cebirsel işaretler koymak doğru değil. Ama Türkçe, Farsça, yani onlar, yani... çok cebirsel notasyon, matematikte sembol ve notasyon gelişmesi Türkçe'de mümkün olmuştur. Bu Türkçe'nin İslam matematiğine yaptığı en büyük katkıdır mesela. Hiç dikkat alınmaz. Dolayısıyla dilin, dil tasavvuru nedir? Mesela Arapçayı nasıl tasavvur ediyorlar? Çok ilginçim. Endülüs'te... İlk notasyon ve sembolleri icat eden matematikçiler, Arapça'yla dalga geçen matematikçilerdir. Niye? Berberiler. Ha? Şimdi bu, bu, bu dikkate alınmadan, e, sen İslam matematiğindeki cebirsel notasyon ve sembolleri yazabilir misin? Yazamazsın. Dolayısıyla mesela niye astroloji kitaplarının çoğunluğu farsçadır? Ziciçler niye farsçı olur? Çoğunlukla. Ha? Bunun bir sebebi olması lazım. Ya da gizli bilimler genelde niye farklı karakterle e, kaleme alınır, değil mi? Burada e, bu dil, dilsel yapılara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet, bakın ne kadar çok soru sordum, bu sorular çoğaltılabilir. Bütün bunları dikkate alarak, elbette bunun ekonomik, sosyal, politik, diğer bağlamsal ilişkilerini de önünde bulundurarak inceleyeceğiz. <gülüyor> Bunu incelemeyi biz şu anda mümkün mü? Biz çok ezbere konuşuyoruz her zaman söylüyorum. Şimdi bir yüğüm benden dedi ki bana, ya şu Fatih dönümüne ilişkin Fatih dönümün ilim hayatı, sana anlatmıştım. Ben. Bir yazar mısın? Bir yazdan okuyalım falan. Dedim, hakikaten yazayım ya. Başladım. Bakın, başlarken bildiklerim, bitirirken bildiklerimin dörtte biriydi. Ya ben daha eserlerin adlarını bilmiyorum ya. Dökümü çıkarılmamış bir kültürün üzerine nasıl refleksyon yapabilirsin abi ya? Ne kadar çok konuşuyoruz her şeyi bildiğimiz için. Her şeyi biliyoruz ya. Çünkü bir şey bilmediğimizden dolayı her şeyi biliyoruz. Çünkü bir şeyi bilmek tek tek şeyleri bilmektir. Tek tek şeyleri bilmek çok zor. Her şeyi bileceğiz abi. Aristoteles'in tanrısı gibi küllileri biliyoruz biz. Mesela Fatih döneminde yazılmış mantık kitapları. Başlarken bildiğim iki üç taneydi. Bitirirken bildiğim iki üç katıydı. Matematik kitaplar, yani bir dökümü yok henüz daha elimizde ama bu, bu sorulara gelene kadar çok işimiz var. Evet şimdi, konu konuyu açtı, bir saati doldurduk neredeyse biraz hızlı gitmemiz lazım. 1453 ile 1600 arasındaki entelektüel tarihin en önemli sorunu nedir? Elbette pek çok sorun var. Biraz önce anlattığım soruların hepsini dikkate alacağız. Matematiğin kendine ait soruları var. Fiziğin kendine ait soruları ve sorunları var. E, astronominin kendine ait soru ve sorunları var. Bunun üzerine kuracağız işte. Diyelim ki matematik bilimlerinin Türkçeleşmesi hadisesi. 1500-1480'lerden başlayan ve 1550'de tamamlanan, 70 yıllık dönemde tamamlanan bir klasik astronomi, efendim coğrafya, aritmetik. Neyse, bu bilimlerin yani hem Helenistik dönemden gelen hem de İslam dünyası işlerin bilimin Türkçeleşmesi apayrı bir meseledir. Oturup bunun üzerine düşünmek zorundasın. Niye Türkçeleşme faaliyetleri başlıyor? Bilimdeki Türkçeleşme ile ordunun dilinin Türkçeleşmesi arasındaki ilişki nedir mesela? Eğer ordunun dili Türkçe olmasaydı bilimler Türkçeleşebilecek miydi? Al sana sorular. Burada ben soru sorun derken ya da önemli sorun derken, çok spesifik bir alandan bahsedeceğim. Ne dedik? 1450-1550 İslam dünyasının zirve dönemlerinden bir dönemdir. Her açıdan ve son derece önemli üretimler gerçekleştirilmiştir çeşitli bilimlerde. Ama bunu sakın şöyle anlamayın, kendinden kopuk ve hüday-i değil, o büyük kültürün devamı olarak Osmanlı'ya ait her türlü soru ve sorun İslam medeniyetinin sorun, sorunu ve sorusudur. İslam medeniyetinin bütününü dikkate almadan Osmanlı'nın cüzünü cevaplayamazsın. Özellikle bu dönemde. Dil çalışıyorsun. E sen Siveveik'ten başlamazsan hiçbir şey anlayamazsın. Hatta hatta bakın astronomi çalışıyorsun Babillerden başlayacaksın. Değil mi? 60 tabanlı sayı sisteminden geleceksin. Batlan müstahın, Ondan sonra Bağdat'tan, İbn-i Haraki'den gelip, e, İstanbul üzerinden... <gülüyor> Böyle bu iş, öyle kolay iş değil. E, <gülüyor> neticede her bilim dalının, e, ister dini ilimleri olsun, ister başka bilimler kendine ait soru ve sorunları var. Ben burada daha birinden bir soruna işaret edeceğim. E, çünkü, ilginç bir şekilde... Fatih, İstanbul'u fethettikten sonra muhakemat projesi diye bir şeye başlıyor. Muhakemat projesi. Nedir muhakemat projesi? Felsefi anlamda bilgiyi, hakikatin bilgisini, gerçekliğin bilgisini ifade ettiğini, tespit ettiğini iddia eden farklı entelektüel perspektiflerin arasında... Bir karşılaştırma yapmak. Bunu şakayıkta Taşköbizade anlatıyor. Yani bu benim bir yorumum değil arkadaşlar. Ve Fatih döneminde yapılan kırkı aşkın saraydaki entelektüel tartışmalar boşuna yapılmış değil. Yani Fatih, ya ben büyük bir sultanım, büyük bir imparatorluk kurdum bana göre tabii yani herkesin tercihi farklı olabilir ama tarihimizin bilge sultanıdır Fatih. Fatih'in okuduğu kitapların adlarını ezberlese bir, bugün bir politikacı herhalde zor yürür. E, ağır gelir yani. 5000 yıllık kültürün bütün metinlerini, birinci sınıf metinlerini okumuş bir adam. Matematikte, astronomide, felsefede ve <gülüyor> her kişi konuda okumasıyla kalmıyor. Oradaki sorunları tespit edip soru olarak sorabiliyor. Biraz önce bahsettim. Ebu İshak el yazdığı. Mesela o soruyu size söyleyeyim. Çok entesan. Nereden tutacağım ki? <gülüyor> Şöyle anlatayım. Necmeddin Kazvini diye Tuğsi'nin döneminde yaşamış büyük bir mantıkçımız, filozofumuz var. Kazvini. Bu şemsiyenin yazarı. El-Katibi diye de bilinen. Necmettin El-Katibi ya da Necmettin El-Kazvini diye bilinen. Bunun bir felsefe kitabı var. Fizik, Metafizik. Bu kitaba <gülüyor> şerri kim yazmıştı? Bu Şah. Bu Şah bir şer yazıyor. Çok önemli bir şairdir. İslam dünyasında yazılmış en güzel şerlerden biridir. Bu Şah'ın Hikmetül Ayn Şehri. Fizik ve Metafizik. Sonra Seyyid Şerif Cürcan'da buna bir aşı yazıyor. Tamam mı? Şimdi bakın, şer, metin, şer haşiye. Fatih bunu okuyor. Çünkü onun için İstinserler'in üstesi var. Ona da bir soru kafasını kurcalıyor. Evrenin bir merkezi var mı? Bu evrenin merkezinde bulunan dünya mıdır? E dünya ise acaba dünyada büyük bir şey kütle. Bunun bir merkezi var mı? Eğer evrenin merkezinde dünya, dünyanın da bir merkezi varsa bu merkez hem ağırlığın hem de hareketin merkezi midir? Bak şimdi. Ve bu merkez doğal bir şey midir yoksa bilimin icat ettiği teorik bir entite midir? Yani o zamanki tabirlerle tabii midir, vehmi midir, akli midir? Yani biz bir teorik dil geliştiriyoruz. Biz mi yüklüyoruz yoksa gerçekten doğada böyle bir şey var mı? Bu cümleyi okuyor. Tamam Diyor ki ya ben bunu anlayamadım. Biri öyle diyor, biri böyle diyor. Şunun üzerine bir düşünün bakalım, tefekkür edin. 11 tane Osmanlı alemi, işte Zade Sinan Paşa, Eftelzade, Kestelli ondan sonra o dönemin önemli isimleri, 40'a yakın önemli isim var o dönemde. Birer metin yazıyorlar. Kimisi diyor ki bu doğal bir şeydir. Naturel. E, gerçekten evrenin bir merkezi var. O dönemdeki evren kapalı bir evren malum. Bu merkezde dünya var. Dünyanın merkezinde de bir ağırlık noktası var. Bu hem Gravitinin merkezidir. Hem de hareketin merkezi. Çünkü hareketi buna göre belirliyoruz. filan falan. Öbürü hayır efendim bu sadece teorik bir entitedir. Zaten insan zihni düşünürken bir matematik. Oho. Çözeceğine karmakarışık. <gülüyor> Şimdi niye burada çözmeye çalışıyor adam? Farklı perspektiflerin bir konu etrafındaki cevaplarını, cevap olması bakımından değil, yöntemleri bakımından ayrıştırıyor. Çünkü biri kelamcın açıdan bakıyor, biri meşayi gelenekten bakıyor, biri başka bir gelenekten bakıyor filan. İşte Fatih muaklimat projesini yaparken bu kaygından hareket ediyor. Bunun çok önemli metinleri var o dönemde. Molla Cami, İran'da şeyde değil, Osmanlı coğrafyasında değil, Molla Cami, hatta yaşayan bir meşhur dilci, arif, şair ama aynı zamanda bu konuda eser yazmasa da matematik bilimler çünkü Kadızade'nin talebesi Semerkant'ta Ali Kuşçu'nun arkadaşı filan. Molla Camii'ye mesela ulak gönderiyor Fatih. Ulak ulak elçi ve para gönderiyor. Diyor ki varlık kavramını bana filozoflar, kelamcılar ve sufiler, arifler açısından bir incelemişsin. Şimdi bu yani spor olsun diye yapılacak meseleleri bilecek bir adamı, bilmeyen bir adamı sorusu olamaz. Varlık yahu bu. El-vücud Varlık dönemin, felsefenin, metafiziğin en önemli kavramı. Ve yani filozofların varlık derken anladığı nedir? Kelamcılar ne anlıyor? Tabi bir de bunun tarihsel sürekliliği var. Arifler bu konuda ne diyor? Arif dedikleri vahdedi vücut. Özellikle i̇bn Arabi çizgisi. Ve Molla Cami oturuyor bu konuda. durratul fâhira diye bir mitin kaleme alıyor. Ve bunu sultana gönderiyor tam ulak geldiğinde Fatih'in cenazesi kalkıyor. İşte böyledir varlık sorusu adamı götürür. <gülüyor> Değil mi? Tarihde çok adamı götürdü. Kaynaklardan öğreniyoruz ki Fa Fatih'in tespit ettiği beş tane daha önemli kavram var. Bu kavramların ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela ilim olabilir. O dönem önemli Bu kavramları da mukayese ettirmek istiyor. Niye? Spor olsun diye mi? Bir derdi var adamın. Nedir bu dert? Ben bilmiyorum. Araştırmamız lazım. Daha henüz işin başındayız. Neticede demek ki sorun, muhakemat. Muhakemat demek, e, belirli yöntemlerin birbirleriyle mukayese ederek yargıda bulunmak demek. Yani nasıl diyeceğiz? Argumentasyon, muhakema ama eee babı olduğu için orada karşılaştırmalı argümantasyon. Yani benim bir argümantasyonum var, bir ispatlama, bir delilim var, senin var. Bunları mukayese yoksa o argümantasyon, o iddial sonucunda ürettiğim bilgi değil benim için önemli olan tek başına. Aynı zamanda nasıl akıl yürütüyorsun? Nasıl bu bilgiyi üretiyorsun? Yönteminle nasıl kanıtlıyorsun? Nasıl temellendiriyorsun? Lan bak temellendirmek geldi temele dayandı değil mi? Yani Bursunlamak, İdrislemek ama temellemek e, birincisi. Nasıl temellendiriyorsun? Bunu ne şey yapıyor. Temellendirme son derece önemli. Peki bunun nedeni ne? Şimdi daha önce benim çeşitli yazdığım yazılarda ele aldığım ama İbrahim Halil Üçer Hoca'nın geçen haftalarda tekrar masamıza koyduğu ve uğraştığımız bir soru bu. Nedir o? İbn Sina'da köklerini bulan, fakat 13. yüzyılda zirveye ulaşan İslam medeniyeti bir bilgi bunalımı var. Bilgi bunalımı diyorum ben buna. Çünkü ta Minattan önce 3000'den itibaren başlayan ve Yunan'da belirli bir e, formülasyona ulaşan Helenistik dönemde ve İbn Sina'ya kadar e, işlenen bir bilgi anlayışı var. Bilgi ne olacak? Tümel olacak? Özsel olacak? Hı? kesin olacak. Başka ne özelliğini söyleyebiliriz? Burhani olacak. İşte o burhan kıyasi olacak yani. Başka bir özel var mı? Bunlar yeterli herhalde. Tümel külli yani. Mahiyete taluk edecek. İllete taluk edecek. Yani nedene? Ee, dolayısıyla özsel olacak. Özel. Yakîni kesin olacak. Mutaabakati yüzde yüz olacak. Hı? Ve bu Burhan'la, kıyasla, mantıkla elde edilecek. Bu bilgi idealidir. Aristoteles'in formülü ettiği büyük bir bilgi ideali Ve bütün e, yapı buna göre cereyan ediyor. Yani isterseniz Helenistik dönemi inceliyen, ilk dönem e, İslam şeyini inceliyip bu yaklaşım esastır. Buna göre bilgi yöntemler sınıflandırılır ve felsefi gelen herkeden, felsefe felsefi gelen bu bilgi türünü temsil ettiğine inandığı için güçlü olduğunu iddia eder. Şimdi ayrıntılara girmeyeceğim. Özellikle e, şeyden başlayan, i̇bn Sinan'ın bizatihi kendi felsefi sisteminde başlayan, niye orada başlıyor onu da söyleyeyim size, büyük sistemler aynı zamanda tükenişlerin ifadesidir. Kemal, zevalin başlangıcıdır. An sana bir aforizma daha. Ama bu bilinen bir aforizma yani bunun bir anlamı yok. Yani... Biz de şimdi Kemal ereceğiz, yaş Kemal erecek, sonra zevale başlıyoruz değil mi? Kemal olgunlaşmak, sonra zeval, yavaş yavaş eriyip gitmek. Allah muhafaza, vallahi o da bir muhafaza türüdür ama. Allah'ın muhafaza etmesi sadece şu hali değil, o da bir muhafaza türüdür. Yani insanlar iyiliği hep tanınabilir de yani o da zeval de tanıdan yani değil mi? Evet. Hiç debelenme. Hepimiz gideceğiz. <gülüyor> hiç, hiç, hiç. Ne diyor i̇bn Bilmek sadece geciktirir. Fakat, değil mi? Neticede o yine gelir. Ne kadar yaşarsa bir kişi, yine de ölümdür onun işi, der Karadeniz atasız. Ya, ya, böyle demiş. i̇bn arkadaşlar, geçmişi, ben onu bir şeye benzetiyorum, ee, bir konu düşünün böyle bütün geleneği alıyor, sentez diyor. Sonra İbn Sina'da da tekrar yayılıyor. Fakat artık düğüm noktası İbn Sina'dır tarihte. Hangi tarihte? Akdeniz dünyasında. Yani ister batıda, ister şurası'da. da. Çin, Hind, onların dünyası ayrı. Onlar oturan boğa gibi orada oturuyorlar. Onu bilmiyorum. Onlar ne yapıyor orada? Farklı kültürler, büyük kültürler ama çok burayla şeyleri yok. E, çünkü onların yöntemi apayrı yöntemler. Yani hiç e, Düşünün arkadaşlar Çinliler çift değerli mantıkla düşünmeye 1917'den sonra başlıyorlar. Hocaları da nasıl? Bernat nasıl gidiyor? Çinli filozoflara mantık öğretiyor. Bizim mantığımız iyi mi yapıyor, müketim mi yapıyor bilmiyorum. Bakın Çin'in yaptığını görürsünüz iyi müketim olduğunu. Ee, çok farklı bir dünyaları var onların. Hint de öyle büyük kültürler, büyük felsefeleri var, büyük perspektifleri, bakış açıları var. Yani bunu sadece biz bilmiyoruz. Biruni bile bunu söylüyor. Hint için öyle diyor. Muazzam matematikleri var ama ispat anlayışları yok. İspat nedir bilmiyorlar. Ben gösterdim diyor. Bana büyücü gözüyle baktılar. Farklı dünyaları var. Ama bu dünyada i̇bn Sina hakikaten son derece belirici. i̇bn Sina ama sisteminin e, nihayetinde bu tümel, özsel, burhani, argümentatif, ondan sonra kesin bilgiden şüpheye düşüyor. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Şöyle bakabilirsiniz. Ya yani ben tabii felsefeye girmek istemiyorum burada ama meseleyi basitleştirerek anlatacağım. Şimdi bir bilgisayar düşünün, ekranda değil mi? çeşitli işte ev var burada, işte oyunlar var, oynuyorlar, birbirini öldürüyorlar filan. Çok kötü oldu biliyorum ama. Şimdi biz biliyoruz ki bugün. Şu bilgisayar ekranında gördüğümüz her şeyin arkasında bunu böyle olmasını mümkün kılan bir yazılım var. İnsan aklının kaderidir. Bir gerçekliği idrak etmek için başka bir gerçeklik yaratmak zorundadır. Matematiksel bir gerçeklik yaratırsın fiziği bilmek için ya da mantıksal bir gerçeklik yaratırsın ee, yine fiziği bilmek için ya da ideal artı yorularını üretirsin, bilmem üretirsin. Halbuki e, bilmek istediğin şey ee, içine esinin gerçekliktir. Dolayısıyla visible olan, görünür olan, görünmeyen olana indirgenir. Nitekim bugün bilimin yaptığı formüller değil mi? Fizikte, astrofizikte formüller yaratmak doğada doğanın davranışındaki gizli değişkenleri formülasyon halinde bize vermek. Amca Kaledinizse bir sürü olayı ifade ediyorsun. <gülüyor> Klasik genellikte de aynıdır. İnsanın sorusu değişmez. Bunun ifade biçimi değişebilir, cevap biçimi değişebilir. Ama aynı soruyu soruyor. Bu visible olanın arkasındaki invisible olan nedir? Yani bu görünür olanın arkasındaki görünmeyen nedir? Ki bu görünürün böyle görünmesini mümkün kılsın. Bu zahirin arkasındaki batın nedir? Bu ekranın arkasındaki yazılım nedir? Bilgisayar diliyle konuşursak. <gülüyor> bu ekrana biz mahsus diyoruz. Yani sensible. Yazılıma da makul diyoruz. Çünkü aklı katarak için içerisine ayrıntılarına girmeyeceğim. Bunun için düşünürler filozoflar, bilim adamları çok çeşitli teoriler geliştiriyorlar. Ve bu sistemi en mükemmel bir şekilde Tanrı'dan en dipteki maddi unsura kadar yekpare tutarlı bir, perspektif bir bakış açısı geliştiriyorlar. Çünkü insan aklının niyahi kertede amacı tüm olup bitenleri açıklayabilecek yekpare bir bakış açısı elde etmektir. Bilim budur. Yani biz dediğim gibi evet teknolojik için bilim yapıyoruz falan onlar çok yeni. Teorik anlamda bilimin, felsefenin, hikmetin anlamı odur. Evreni maddi evreni içinde tuttuğunu düşündüğümüz bir makul, bir akli e, teorik dil inşa etmek, tamam mı? İbn Sina bunu yaptığını düşünüyor. Ama bir süre sonra şunu fark ediyor ki biz bu makul olanı, bu yazılım programını bilemeyeceğiz. Bunlar aynısına girmiyorum. Bunlar İbrahim Hoca yazacak ve okuyacağız inşallah. <gülüyor> Sen de yazabilirsin Abdullah'cığım yani sen de dil açısından yazabilirsin. Yani bunu bitmez. Ben bunu başka açıdan yazabilirim. Sen de yazabilirsin. Yani herkese vazife verelim. Bir kişiye yüklenmeyelim. Ayıp günah ya. Acaba biz gerçekliği, o yazılım programını, o invisible olanı bilebilir miyiz? Bundan şüphe duyuyor. Şimdi ayrıntılara girmemekle birlikte 13. yüzyılda bu zirveye ulaşıyor bu şüphe. Burada Gazali'nin çok büyük bir rolü var. Daha önce de söyledim. Gazali'nin tehafütü, şimdi herkes eleştiriyor, efendim orada çok dini bir perspektif var. E, bak kardeşim, moral değerler o. Bugün sen demokrasi açısından bakıyorsun, işte bir şey oluyor, Atatürk ilkeleri açısından bakıyorsun, Atatürk ilkeleri açısından bakmak çok bilimsel bir şey mi? Ya da demokrasi açısından bakmak bir şey çok bilimsel mi? İnsan hakları açısından bakıyorsun. Diyorsun ki bu bilimsel keşif insana, insanın doğasına aykırı. Huffington çıktı, dedi ki yapay zekayı durduralım, yapay zekaya çalışmalı. Niye İnsanı ortadan kaldıracak? Bir fizikçi bunu der mi be? Son koca bir astrofizikçisin. Bu doğa yapay zeka çalışmaları, santifik bir şey. Ama adam korkuyor diyor, ki insan ortadan kalkacak, kalksın. Başka bir şey gelir. Sonuna kadar devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi anlatabiliyor mu? Yani Hafkinin dediği çok santifik bir şey değil ki. Ama moral değerler. Adam insan olduğunu hala hissediyor yani sonuna doğru moral değerler değişken olabilir. Bunlar dini zeminde olabilir, politik zemininde olabilir, ahlaki olabilir, hukuki olabilir, politik ama var. Gazan'ın döneminde de dinidir moral değerler. Burada buraya kafayı takıp kendinizi yormayın. Ancak Gazan'ın yaptığı şey çok önemli. Neydi o? 5000 yıllık bir birikimi karşısına alıp eleştirmek kolay bir iş değil felsefi açıdan. Kapı aralıyor. Tabii dediğim gibi tanrı var işin içinde. Öyle yekpare bir sistem bu. Şeyi eleştirmiyor. Gezegenler nasıl hareket eder? Mesele bu değil. Mesele topyekün o mahsus olanın arkasında makul yazılım dediğimiz hadisenin ne olduğunu eleştirmek. Dediği şu gazanın çok basit arkadaşlar. Siz ne diyordunuz? Tümel, kesin, össel, burhani bilgi. Peki sizin bilginiz böyle mi? Değil. Tanrı hakkında konuşuyorsunuz, nereden biliyorsun diyor. Güneş hakkında konuşuyorsun, güneşi rasat mı ettin? Çok uzak diyor, nereden veri alıyorsun? Mesela güneşte değişme yoktur diyorsun, nereden biliyorsun diyor Gazali. Sensible bir datan bir verim var mı? Yok. E uyduruyorsun diyor kendi metafiziğine göre. Tanrı hakkında konuşuyorsun, sanki gittin geldin. Teo Rasyonel teoloji yapılamaz diyor Gazali, istillali teoloji yapılamaz, yanlış mı? Yani illa bunu Kant dediğin de mi doğru olacak? Kant demiş ki istediler, rasyonel teoloji doğru değil. Aa, faybe. E, bunu dediler. Yani meseleyi çok iyi yakalamak lazım. Gazali'nin açtığı kapıdan tabii öğrencileri, takipçileri, özellikle Razi devam ediyor. Ve Razi'nin e, beraber İbrahim Hoca ile mütalaa ettiğimiz Metalibül Aliye değil mi? kitabının girişi bu konuda özellikle Arapça bilen arkadaşlara söyleyeyim, olağanüstü önemli. Üzerine bir şey yapacağız, atölye yapacağız. 7-8 sayfa ama bütün bir şeyi zemini bize veriyor. Şimdi neticede ayrıntıya girmeyelim. Ortaya şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bu da Taşköblüzadenin İhlas Suresi tefsirinden. Şimdi bakın geri gelmişken özellikle bu konularla uğraşan arkadaşlara söyleyeyim. 13. yüzyıldan sonra bir kitap tefsir kitabıdır, bir kitap hadis kitabıdır diye sakın atmayın. Birbirine girgin bunlar. Bunun nedeni, işte i̇bn Sina sistemi ya da e, o iddia çöktüğü zaman insanlar artık tek bir yöntemi değil, çok çeşitli yöntemleri birlikte dikkat alıyor. Dokrinler felsefe bitiyor, perspektif felsefeye geçiliyor. Dolayısıyla herhangi bir konu alırken isterse dini bir konu olsun bütün perspektifleri tek tek ele alıyorlar. Şimdi Suretül İhlas, bildiğiniz Kur'an-ı Kerim'deki o 3-4 ayetin tefsiriyle ilgili bir kitap. Ama felsefe var. Ama işte dil bilimi var. Metafizik var. Mantık var. Ondan sonra bunu bizim iki genç arkadaşımız Ahmet Suri'yle Ahmet Faruk yayınladılar. Orada çok entesan bir şey söylüyor. Diyor ki Zade bilgi 3'e ayrılır. Bir mümteni olan. Yani mümkün değil o bilgiyi elde edemeyiz. Mesela Tanrı'nın bilgisi. Mümteni. Tanrı'nın mahiyeti, künhü. Tabi bilemeyiz onu. İki, müteazzır. Yani ne diyeceğiz buna? <gülüyor> Bilmiyorum Türkçe. Müteazzır özür kelimesinden geliyor. Mesela insanın kendi nefsini bilmesi. Böyle mücerdet kavramları, soyut kavramları bilmek. İşte bunlar... Artık akıllar tabii klasik kozmolojinin akıllardan bahsetmiyor. Feleklerden de bahsetmiyor. Ona özellikle dikkat ettim. Okul ve nüfus yok. Not aldım kenara. Ne Mücerret kavramlar diyor. Gayri mesela nefis, insan nefsi. Mücerretler ama ama işte örnek verirken diyor ki insan nefsi mesela diyor. İnsan nefsinin maniyetini, kününü bilemiyorsun. Bir de müteassir zor olan ne? Maddenin bilgisi. Bakın burada artık yine cismin bilgisi, gezegendenin şunun bunun bilgisi. Bu da zor diyor. Dolayısıyla e, insan bilgisinin daha önce iddia edildiği gibi ne Tanrı için, yani ne en üstteki ilke, ne de en alttaki ilke için e, iddia edildiği şekilde tümel, Özsel argümentatif burhani ve Kesin olamayacağını söylüyorlar. Bu son derece önemli bir şey. Nitekim Fahrettin Nazik kitabında diyor ki, biz üç boyutlu bir, e, nasıl diyelim, malumat dünyasında yaşıyoruz. Yani bilinebilirler üç boyutludur. Büyük ölçek, küçük ölçek, orta ölçek. Büyük ölçeği bilemeyiz diyor. Hakikaten bugün ne kadar gidersek gidelim gitmiyor bu. Küçük ölçek, aşağı indikçe iniyoruz. Örnek biri diyor ki cisimdeki parçalar, atom diyorsun diyor, nerede bunlar diyor o zaman kişi şeydi. Göremiyorsun ki diyor. Orta ölçek işte kaba, 3 boyutlu oklidyen uzayı. Orada biraz bir şeylerimiz var. Ama burası son derece önemli. Peki hem Taşkübizade'yi hem Razi'yi dikkate aldığımızda bilgiden vaz mı geçeceğiz? Hayır diyor. Çok, burası çok önemli. Hayır diyor. Biz e, her zaman... Eşyanın ahvalini, ahval kelimesini kullanıyor. Hallerini, sıfatlarını bilmekle yükümlüyüz. Başka türlü varlığımızı idame ettiremeyiz. Ve bunu da yaparken, burası çok önemli, artık nedenselliği veren tümden gelimi değil, tüme varımsal bilgiyi kullanacağız. İstikra, talil değil. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü istikrar tüme varım hep bir ihtimaliyet içerir arkadaşlar. Şimdi bakın bu 13. yüzyılda ulaşılan bir durum ve bu bilgide o 5000 yıllık alışkanlıkta biraz ağır oldu biliyorum ama yani onun için örneklemeye çalıştım. Yani şurayı artık bilemeyiz, şurayı biliriz. Bunu Artık biz buna fenomenal bilgi diyoruz arkadaşlar. Zahiri bilmek, ahvali bilmek. Bakın bu bilgi değerli bir bilgi. Önemli bir bilgi, insanın yaşamını idame ettirmesi için gerekli bir bilgi. Ama bu bilgiye dayanıp hakikati, gerçekliği bildiğimizi iddia edemeyiz. Bu, bu bunalım yaratıyor, bu gayet normal. Kant, saf aklın kritiğini yazdığı zaman değil mi? Neydi o ahangir, e, Rilke. Rilke miydi? Alman bir şair gidiyor, ne diyor? Bay Kant diyor, senin bu kitabını okudum, şimdi biz hakikati bilemeyecek miyiz? Maalesef diyor. Ne yapıyor? O akşam intihar ediyor. Hakikatin kaybı öyle kolay bir iş değil. Ona alışmış bir zihin için öyle kolay bir iş değil. İntihar ediyor adam. Niye? Hakikati bilemeyeceksek niye yaşıyoruz lan? Ölelim gitsin. Şimdi bu bizde büyük bir bunalım yaratıyor İslam dünyasında. İslam dünyasındaki çalışmaları anlayabilmek için bu son derece önemli bir noktadır. Ve kişisel kanaatim 1450 ile 1650'yi anlayabilmek için... Razi ve sonrasını son derece ciddi bir şekilde takip etmemiz e, gerekmektedir. Efendim, buyurun. Kısa bir şey. Bu makul olanın bilimle ilgili kuşkular yolla. Evet. Varlığıyla ilgili bir kuşku. Ben var varlığıyla ilgili bir kuşku en azından ben bilmiyorum. Yani bir şey var ki biz bir şeyi seyrediyoruz. Ama bu şeyin bilgisi insana kapalı. Yani ekran. Ekran olarak varlığını arkadaki bu yazılıma borç bilgisayarda öyle değil midir? O yazılım olmazsa o oyunlar olur mu? Olmaz. Bunun varlığı konusu en azından ben bir şey görmedim. Ee, ama olabilir. Metinleri incelememiz lazım. Hangi metni okuduk ki evet ya da sana hayır diyeyim. Ama velakin şundan kuşkulanıyorlar. Yani biz bu bilgimize kapalı. Ya da çok zor. Bak onun için ayrım yapmış. Mümteni olanı var. Müteazır olanı var, müteasır olanı var. Yani adamlar bırakın bu konuyu ifade etmeyi kavramsallaştırmışlar. Adam üç ayırıyor malumatı. Bilinenleri üç ayırıyor. Bilinenler, malumat. Yani insanın bilinebilirlerle olan ilişkisi mümkün olmayan, çok müteazır olan ve çok zor olan. İşte 1450 ile, tabii dediğim gibi bu 1300'ü başlıyor, bunun çok büyük ince noktaları var ama Fatih, 1450-1650 arasındaki yapıyı anlayabilmek için bu çizgiyi çok iyi bilmek lazım. Ee, bunu üç adamın metciğine, yaklaşımın dikkat alarak önümüzdeki hafta eğer, üst üste yapacağız değil mi? Ee, Yok hocam Yok ben buradayım, <gülüyor> buradayım ben. Yok 1 ile sekizinde yokum ben. Yani ben hem oradan burada olabilirim. Önümüzdeki hafta test yok. Yok tamam, hani bilelim de yanlış yapmayalım tamam. Üç adamı esas olarak anlatacağım size. Bir hoca Zaden'in tabi e, Raziden hareket ederek, hepsi Razinin üzerinde kuruluyor. Hoca Zaden'in e, soruları, seyir Şerif Türcan'ın yöntem anlayışı ve e, zadenin sorun alanı, tayini. Bu üç isimden hareket ederek önümüzdeki hafta e, meselenin e, içine gideceğiz. Ve bunu yaparken tabii e, o dönemin eserleriyle, konularıyla da hemhal olacağız. <gülüyor> evet, var mı sorusu olan? Burada tamamlayalım herhalde. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama tamamlayalım burada. Biraz tırnak içinde felsefi bir konuya girdik. Belki meslek itibariyle bu işlere uzak olan arkadaşlar yorulmuş olabilirler ama konuyu çerçevelemek bakımından buna mecburduk. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İki hafta sonra